yanaşmayın, birleşik olanlar, yanaşmayın, Hı. Allah ne güzel yaptı, ki karışma ayrı hale orta bir çukur, ortası dolgunluk da iyi bir şey değildir, çukur olacak. Olan orada Allah'ı görür, görürcez seni ona selam vereceksin, oraya bakacaksın, sağa sola sağ bakmayacaksın, başka birine bakmayacaksın, gülüyor bir ağrıyor ona da bakmayacaksın, oraya bakıyoruz orada Allah'ı görüyor. Orada Allah'ın tecelliyatını biliyorsun hmm. Ve en sondaki son şeyde devir bittiği zaman şey orada en büyüktür. Yaşça olsun, rüpeşi olsun en büyüktür belki yaşça olmayabilir ama hep rüpeşi en büyüktür. Arkadaki de en son gelen derviştir. Ama biz öyle yapmıyoruz. Zaman şöyle Sema'yı Öğretmen zamanımız az olduğu için kıt olduğu için en sona en acı bir semazını Daha usta bir selam semazını ki hali bilsin, ahvali bilsin semayda bir yanlışlık olmasın diye. Çünkü yeni deviş bilmez onları. Talim orada görüşecek. Eski deviş böyle semayda bir aksaklık olmasın diye arkaya semazan başı daha usta, orta hali bir dervişi altıya. bir yer yapıyoruz. Semada bir aksaklık olmasın diye. Aslında en yeni derviş. Yani sonunda bizde sıra çok mühendir. Askerlikte as, as, as, as, as, as, as, as olduğu gibi. Askerlikte harba kullanılıyor falan. Bir birbirinin öndeki kişi Hangisi daha önce kaydedilmezse, o onlarda akıl demgidir. Arkadaki ona saygı duymak, duymak zorundadır. Askeri okulda abi çok mühimdir. Bir sıra evvelki, öbürü onu ağabey Bu Bizi de bu. Kıdem. Çok mühimdir bize, her şey kıdemlenir. Diyebecekseniz, herkes şey verirken biliyorsunuz, semadan sonra selamlamadı, kıdeme girsin diyoruz. Kıdem çok mühimdir. Yaşça daha küçük olsa, büyük de olsa, ödeme girer. Heh. Burada o. Anlattım o Evet Kadriye'de. Bir, bir alemden bir aleme geçişte selam veriliyor. Hani böyle bir, orta böyle bir çizgi var. Orta, tamam. orta değil, e, şeyin çizgi. O, <gülüyor> Dünya, dünya alemidir, sen şey, şeyin önündeyken, selam verdiğiniz zaman, içi çekerken mesafe kadirüsünü, mesafeyi kadir ediyorsun. Allah'a barış, mesafeyi yavaş yavaş kadir ediyorsun. Dene kadar, tam postun Kars fizakiyeti, çıkış kapısında, yani 360 derecelik dairenin tam ortasından geçer o, bu hayretcisi fati se çap çap yapıyoruz böylede çapın son osta madde fez günün ağırma toplanacağız senin o günna ermeye başladığı çağdır. Sana güneşlerin doğduğu zamandır. Sabah gece metrikte güneş açtı. Orada orada senin varabileceğin en son haddedir. Dermiş olan. O ne o çizgiye basılmaz. O dünya alemiyle Uluver-i âlemi bir hattır. Daha doğrusu dünya ile ahirete ayıran bir hat. O, o, o, o hatta saygı duyurken basılmaz. Semazan sema ederken basar da ne, ne semazan başı, neyde o hatta basar o, o hat atlanır. Devi bireydi sırasında bile o hat atlanır. Oraya basılmaz. Saygıdan dolayı o hatta o. Evin içi de böyledir. Bizim evin eşlikleri çok mukaddestir. Evin içi cennet olması lazım. Evin için aile mesut olmalı. Ev içi cennet olmalı. Onun için eşlikle dış alemle, iç alemi ailem bir şeydir. Türklerde kapı eşliğine basılmaz. Bütün Türkiye Hüya bakın tekkelerine yapıldığı gibidir. Hiç basın basın. camiye giden Uğur gibi olmuştur. Basarlar. Şimdi o, saygı Biz de edeb yahu saygı sevgacı konuştuk. Bakın başka? Tevhidatçı Hacı Zan, Bay Bay. Şimdi Hacı Acaba beni dedim ki pirler basıklarlar. Fakir demiyorum. Ulan ne söylüyorum kendim bir kere bir art etmemiştir. Pirler basıklar bütün tasok yaprakları pirler basıklar. Bayram özünü bildi. Yani bilmek değil mi? Bilmekti de başta. Bilmek, görmek. İlmen yakın bir mi? bayram özünü duydu. İlim öğreten kendini bildi insan. Bileni onda buldu, görmek üzere. Aynı yakın. Bulan o kendi oldu. İlmen bildi, gördü şey bir zaman sonra kendisi oluyor. Bu Tazio'nun e, biraz daha Ahmet Evci'nin şiir şeklinde anlatılmış şeklidir. Başka şiirler de var, size verdim. Var, burada var. Ama o daha Aziz Bayemli küçücük bir yöntekte bunu anlatmış, anlatabilmiş. Çünkü o oh, o oh, hayat yaşamış Aziz Bayemli Kendisi harcadan harada Tolbaç olsun. Öyle de sabah değdi şey ola tepa. Tolbaç olsun şey. Böyleyse de yani hayatın taşı değildir. o kendi sensini bil sen seni sen kendini bil. Yoksa kendini bil, bilmezsen bir hak işi o sen seni bilsen, sen, sen, sen, sen seni sen seni bilmezsen pişilir eseni. Halk böyle bir şey ucumuzda bu yok tabiiyette. Yani seni de ölürse falan <gülüyor> bir şey pişirir eseni. Bu e, da geçim masyetmiştim. Bana de bir alibi şehri söyledi. Şunun bir küçük bir tür yapıyor onu. E, çok güzel bir hesaplarım. Eski, el alınacak kadar eski bir bazen güzel bir şey okuyor bazen. Cihan, bir badenin mesti, veli mestaneler başkan. Şimdi, cihan dedi, cintaneler. Bir bahdenin mesleği beri bir işkinin rest olmuş. Amin. Ama veri diyor. Fakat eserler başka, sarhoş olanlar başka. Cihan sarhoş ama işine sarhoş olundu daha başka. Çiray bezim günündeki ateş, çiray bezim bir ama istila i̇şte ateş etmedi de. Ama. Yalan pervaneler başka. Bir de bunu ismine harağı harayanlar var. Onu da, çok, bu da çok, bu da bir şey. Çok, bunu o baş okuyum zaman daha başka bir sekti şey, görürüm. Şey bu da tabii bir şey. Yoksa yazın çok der. Cihan bir badeni mesle. Ürgül, Nedir? Nez tane daha başka? Bir satır başlayın. Çırağı bez mi? Çırağı, kira, kire, ı. Çırağı bez, tamlama, gevşek kelime. Bez, sende iyi yok. Çırağı bez, gönül, gönül, göğüsteki gönül. Çırağı bez, bir amma. Gönüldeki ateş bir, ama yanan pervaneler başka. Pervane dedi, tayyaret pervası değil. Şu pervane ateş denen döner, karanlıkta böcekler var ya, onlar bir <gülüyor> mumu etrafına dönerler, ne herkendi mumu ateş ateşe atarlar, yanarlar. Ateş böcekler değil mi dedin? Ateş, ateş böcekler değil. <gülüyor> kipenek derlerdi, beyaz <gülüyor> beyaz, <gülüyor> yani karanlıkta böyle kipenek derlerdi. Ama evet. Gamma evet. <Gülüyor> Biz şey bir şey geneller, Yok, Ben, ah ben tabii, normal, bir ki, şey tamam, yani ben ben Şimdi <gülmetonesinizi> Şimdi mevzuyu değiştireceğiz. Var mı buraya kadar soracak sualiniz? <gülüyor> Hiç çekilmeden sorun. <gülüyor> Şimdi kimin dedik ki şeyde işte şimdiye kadar anlattığım şey bir bir sayfa bir müldü. Devam ediyoruz. Sahten kaç? Bir Zaman içinde bunları koydum. Evet. Şimdi mekan ve zaman. Bu mekan ve zaman da mevzu bahsettik. Daha, daha var. Parca. Arif'in. Arif insanlar var. Gönül bakımına, akıl bakımına en üst seviyeye çıkmış insanlar, alimdir. <gülüyor> Sireti, karakter iç yapısı, <gülüyor> toprak <gülüyor> üzerinde yani bir yüzünde ama <gülüyor> canı mekansızlıktadır. İnsanın mevcudatı, maddesi toprak üzerinde değil, yeryüzündeyiz yer yani ama Mekânsızlık ise mekânsızlığa ermiş arif Billah olmuş bir insanda. Arif'in gayri olanda sahiplerin akıl ve resimli veyimlerinin üstündedir. Artık bunlar, e, arifler mekân dışı, işte, beynisi akıl, akla hareket edenler de dünya içindedirler. Yani, şimdi açıyor? Yukarıda söylenir ki bir çehet olmayınca mekan mevzübaiz olmaz. Yani mekan yok ki onu yönlendirelim. Kaber nerede, güzel kutbu, güzel kutbu nerede? Bu bir mekana tabidir. Kutuplar da zaman zaman değişebiliyor. Üç derece, beş derece, dört derece çalışırken denizaltı yani Mücevde tayin eden şeyleri vardı. Söyledi bir yapma, onların yeniden acıya kutup değişiyor. Dünya yüzünde kutup değişiyor. Biz hak hakiki hukukuna göre o denizaltıdaki cihazları ayarlardık. Hakiki kutuma göre her sene değişiyor yani. Bir derece, iki derece değişir, hayal. Ve döküte 66 bin devirdidir bunlar. Yani dünyanın çekim anlamında kurtuluyorlar. Yani dünyanın çekim anlamında kurtulak gibi buluyorlar. o zaman. 66 bin Bu işin motoru var 6000, 64 bin, bin devredir. Sonra zaman da öyledir. Mekan olmayan bir yerde zaman da olmaz. Ve zaten bunlar da birbirine tabi zaman, mekan, cevap bunlar birbirine bağlı olan faktörlerdir. İşte muta sahıflar. Mekan ve zamanın her türlü kaydından ayrılmışlardır. Yani ehli tasavukta mekan ve zaman kaydı yoktur. Zaman kaydı, mekan kaydı olmadığı göre hiç şer kaydı yoktur. Yani böyle bir onun için Allah'a da canı istediği yere namazı durabilir ama durmaz. Şer kaydı var. Şer kaydı var onu hiç bırakmazlar. Geçmiş gelecek yoktur. Mühim ne kaç yaşındasın? Yaş da yok. Yaşım sorulmaz zaten. Çünkü dünya kayadan çıkmışlar. Yok. Yaş yok. Bilmez yaşı. Bir sebep söylemez. Tamam, benden çıkmış. Benden çıkmış. Hatta bize de çıkmış. Şeyi bilir sadece. Çünkü beden mekanla bağlantılı. Bedenin ilişki var ama yolculuğu ilişki yok. Evet. <gülüyor> Onların bütün hürriyetleri nihayetsizliği kaplayan bir göz kesilmiştir. Sonsuzluk içinde yaşanmıyor. Sonsuzluk içinde zaman olmaz. Biz ama biz zamanı ancak kendi basit örtülerimize göre değerlendiriyoruz. Ama Yunanistan çıktı zaman. Yok değil. Bugün bir gün derse Ankara'de gördüm. Ramazan iki çift motori tayyor dedi. Baktığı zaman e, buluttan üst, üstüne çıkmış. Hayır. Elini açsam bulutayı yakalıyor bu şekilde. Üstü üstüne boş yok. Bak da bulutlar bulutlar sünbülesi sanki. Kendim bir ayçiğ yoktu içimi hissetirdim. Ben neredeyim Şimdi bir hal oldu. Ben neredeyim dedim. Boşum içerisindim. Sağdır Allah Allah'ım. yani yerime e, coğrafya bir gün çok şükür. Coğrafya bugün, gün, bugün bir gün çok yüksektir aslında. Nerede onu edebiliyorum ama zaman, saat varıyorum, zamana bir neredeydi ama o anda bilmiyorum. nerede onu bilemiyorum. Yani Hostes, Kayseri, Kayseri geçtik. Boras'ta toprak, bin binlerce üzerinde dedi. Toprakta hep orucun açtı dedi. Bir şeyler dağıttlar. Orucun açtık. Ankara'ya geldik, Ankara'da da zaman yok. Orada mı tutlar? Tayyip dönüp dolaşıyor bir şey, yok, bir şey. Neye düşeyim gaz üzerinden bir boş yer buldu. Dağ doğadan, Ankara'dan aşağıdan. Ankara pırıp pır Ama ben o zaman dünyada oldum anladım. Mekansızlık bir şey ki. Boşluk bir şey. Heh. Nihayetsizliği kapmayan bir göz kesilmişti. E artık bulutlarda olmasa geldi. Şunu bilelim ki Lahut Adem'i. Lahut Adem'i ulviyet 9. katte işte kitabın adı. Mirajın son en yani azından peygamberin mirajında ki cis saydene. Şey Sonra ne şey. biçim? Ya, Bu şekilde onda yazmıştım da bakın ha. Şimdi Mithat Bahari Hazretlerinin rahut ayet bir şey. Allah'ın zatından ibaret olan en yüksek adem o alem, lahut alemi, sadece Allah'a mahsus bir alem. Mithafalini almışım. Bu da e, lügatten aldım. Uluhiyet alemi diyor, al, al, al. aynı işin. Aynı başka bir şeyden aldım. Eşyaya silah etmeden tasavvur lügatı var elimde. Eşyaya silah eden biraz bulaşan. Bir Eşyaya siyayet eden, dokunan bir eşyanın bir işe, bir hayat olup, bunun mahalli Nasut'tur, Nasut'lar var ya Saf ve vahdette lahud Saf o vahdette de lahud Saf hiç karışmamış birliğe de biri, de biri de odur değil mi? Kâinette bir odur. Hı hı. Saf, Saf hiçbir yabancı fikrin karış. karışmadı bir de lahud alemi Allah alem Burada bunları çoğaltır alın bunları yani lahut ilahi âlem Allah alemi şunu da bilirim ki lahut aleminin bu fani alemde birçok misalleri mevcuttur Tabii ki rüyalara bakalım. Rüyalarda kendi Hakiki rüyalarda getmişsin de sonra o yere gördünüz zaman yemyeşmele bir biliyorum dersiniz. Gezer sen değilsin. Gezer hakten olan buhtur. Bazen ruh çıkar gider gezer. İnsani olur tabii basit kulağı hayvanı ortaya hayvanın can o, bak can değil ama e, insani olan ruh hani insan dört aleyken dört olan ruh çıkar bazen geçer bilirsiniz şimdi televizyonda ne görebiliyor şöyle bir görmüyor bize ama didiğin görmediğin yere bak görmüş gibi olursun o zaman o gidip orada gezmiş Bebe, gibi görürsün ruh iki türlü oluyor mu He? ruh iki türlü mu oluyor? O hayvan yoruk bir... evet, var bir cam. Ama bunu iki tane. Cam. Evet cam mı? Şu camaydılar ya. Bizi camı topla hayvan yoruktur. <gülüyor> seni sen yapan, seni insan yapar burda insan yoruktur. Bunu hep söylerim, bunu birbirine karşıtmak lazım. Bitkideki Ruh da verilir. Bitkisel ruh. Hayvanın ruhun bir, bir e, kademe altıdır. Bir de cemaati ruh var Yani şu taştan kayalarda ibaret olan, kesin <gülüyor> içinde olan, olan can. <gülüyor> Bunu hayatta tutan, canını tutan şey. İnsan bu, insanı soldan verilir. Aslında Allah'a giden ruh can, o da ölür biter, dünyada kalır. Yok öyle gider. Vücuttan beraber. Rüyalar bakalım. Bir laste neleri görmüyoruz, nereye gitmiyoruz? Tabii uykuda göz, kulak, nihayet bütün hastalar, hepsinin faaliyeti durmuştur. Göz de görmez, kulak da duymaz. İnsan yiyeyip Uyku hali, insanın yarı ölüm halindir. Beni olduğu halde biz seyirler yapıyoruz. Ya geziyoruz. Gördünüz, bir yere gittiniz, bu şehre gittiniz. abi ben onu görmüştüm, ya, diyorsunuz? Şimdi görürsünüz, televizyon gösteriyor. Şehir Belki ilk gülte New York'u, Tepe gün e, gün bu, bu, bunu görüyorsunuz da. ama bir de gidip kendinizin görmeniz var. Ruh, bazen insani ruh bedene çıkıyor, geziyor. Dünyayı geziyor, görüyor. Ama biz farkına değiliz. Eğer rüya görüneceksin, geçip gidiyorsun. Tabii ki rüya olur. Hakiki rüya da odur. Anlattınız, üç, rüya üç. Kısım birisi, mide fesatlarından giden yok. Çok yemiş indir. Gece sıkıntı içinden dönüp durmuşsundur. İkinci rüyalar ikaz edici bunun için. hayatında olmuştur bunlar. Ama fark ne değilseniz bilmiyorum Bu da ikaz edici rüyalardır. Sana haber verici rüyalardır bunlar. Geçmişte veya gelişik de o, olmuş olan olacak ona olaca, haber verir. bu da yoruma tarbidir. İyi bir rüya Ruhuncusu bunu bilir. Üçüncü olan burada ruh insani ruhun bize verilen, Allah'ın tabi verilen insani ruhun gördüğü şeylerdir. Hakikası da odur. İkinci de mühimdür. İkinci görme var ve üçüncüsü de hakikidir. Yani onu bilmek, anlamak lazım. <gülüyor> Şu halde büyük bir alem olan insan hazinesi, kendinizi bir cürüm zannetmeyin, siz en büyüksünüz, en büyüğünüz. Alemlerden de büyüğünüz. Alem bizim içine sığmaz, taşarız. <gülüyor> Mehmet Akif dedi, bir tarım dağları, enginası, <gülüyor> da, o da öyle, o da Mehmet Akif de büyük bir motosavvuf aynı zamanda. Büyük bir şehratçı ama büyük bir mükme tasavvı oluyor. Evet, Akif demedir. Önce yazık oldu, onun şey yaptığı, tefsir etti, Kur'an'ı işte, yaktırır diyorlar, bilmiyorlar. <gülüyor> ama insan, gönlü insan bütün alemi ihate eder, kaplar. Bütün alem içine alırsın. Ama bir bir alem insan tamamlamış bir insan içini alamadı ne benden ne şu anda büyük bir alem insan hazinesi bir bir bir ne kudrete saklamaktadır, işte iş onu bulmakta ve lahu tu karışmaktadır Bütün mesela o lahuji alim Allah alemine karışıp bekabillaha Eymek, sakın elemici falan diye şey yapma. Buna elen insana bir her her hasta birdir, bir tanedir. Bu bahseye nihayet verirken hakkın bir tecellisiyle başka bir hal ve vicdan ve işte müstahak olan şair Enis Begiş Koyun. Duydun evet. mu mü? Duymadınız? Enis Begiş Koyun. Biz ortaokulda okumuştuk. Şiirleri de vardır. Güzel şiirler var hem de medyumdur bu. Bir de kitabı vardır. Trabzon'dur. Bir, bir de kitabı vardır. Enes ve Kukoryak'ın şu şiirini okuyalım Bırakın safsatayı, boş şeyleri felsefeyi. Aklınız dolduramaz bir kepeyi. Küçük diye bu bir e, hakikat karşısında bir teraz kepede terazinin gözleri var ya, bir kilo var, bir de mal var. O kepeyi bir dolcu ağırlıkta değildir aklınızda. Sır ı hirkat, hayatın sırrı, dolu diğer kepede. Ağırlık, var ya da, ağırlık da senin ruh, ruh enginliğin. Kiloların değil, bulunduğu sırrı. yer senin ruh enginliğin. Öbür kepede aklın. Olmaz ölçü ona felsefede. insan o ruh büyüklüğüne, ağırlığına felsefede yer yoktur diyor. Bu es ve hiç koruyacak, aynı medyumdur. Şimdi gelelim Mevlana, bir şair midir? Şiiri, şiiri kastıyla yazılır ve şair fikirlerini ve zenne kafir olarak ifade edebet şimdi genese kafir edilmesi nedir desem bilmezsin ona da kalkılıyor da arroz kalkılıyor da kalkıyor. Halbuki Mevlana'da bir hasta mesleğinde diyebilirsek böyle bir nazım fikri yoktu. Yani Hazreti Mevlana o zaman şiirle anlatmak üzere başlar. o da fikirleri şiirle anlatmış. Ama öyle, öyle şiirler ki bir koca bir ummanı kaplamış şiirler. Vezir de var, kafiye, kafiye de var. Ama kendisi bundan şikayetçi. Bakın, zaten onu buraya almış. O zamana göre de eserler mazlum yazıyordu. İşte bunun nazar dikkati almayan bazı Avrupa ve Edebiyat tarihçileri hatta İslam mütefekirleri mütefekir bir mevzu üzerinde Düşünürler diye birçoğu Mevlana'ya şair basmı vermişlerdir. Aziz Mevlana bar, bar bar ben ben şair değilim ders ama şi <gülüyor> deselerin şiir hepsi aşuşi o dedi mişti yani onu o şair bakın çok büyük bir şairdir aslında <gülüyor> o istediği şeyler şair değilim ama o şair. Bakay hiç biri hiç hiç hiç değer vermemiş ayir. Koca 24 bin, bin belirtik. Mesleği yazılır mı? Hem de ilk ilk ilk ilk ilk işareti düşünmeden yolda bir diyor, kapıcıda yolda yemekte, toprağda, semada söyler. Şiir yalnız manzum söz söylemek Değildir bir heyecanın ifadesi olunca şiirin esası da lirik olmak lazımdır. Lirik efendim akla bir heyecanın fal olması lazım galiba. Lirizm vardı da yani meşhur lirizm. Lirik coşkun bir ilhamla dolu aşkıyla. uçan, bir taşkınlık yüklü şiirler, şiirlerdir. Lizm. Hazreti Mevla'nın yani Lizm'in lizm diye bahseder ama kendisi o, o fikirde değildir. Hatta o bana, bana sevgilim neler neler söyleyelim hala faaliyetlerine, faaliyetlerine meşgulüm der. Noktalı bilgilerine meşgulüm der sevgili söyledi. O Allah'a sevgili diyecek kadar yakın insan. İnsan sevgilisi de iç içidir. Gönül O Demek ki Allah'ın iç içi. Öyle bir insan. Sanatkar kendi evcen ve fizyonunu ifade için ne feryatlar yapıyor. İşte şair de hakikate sonsuzla ulaşmak için çırpınan ve hicranını, acılarını şiddetle duyan bir sanatkardır. Fakat hedefe ulaşamamış bir ruhi bir itminana itminan bir neticeye var ve itminan emin olma, inanma. Yani, ona inanamamış, kendini tatmin edememiş, ruhun tatmin edememiş den bahsediyor. İtmanı gelememiştir. Ama tasavvuf öyle mi? O asla erişmekle hicyanın üstüne geçmiş, sarakal fevkine yükselmiştir. Evet, yuvane kebirden Bazen çok yüksek bir şair olan Mevlana. Yuvan, çünkü da bir şahserler. Yuvan tekrar tıpkı basılmıştı. Dün Serkan söyledi. Yuvan, meslebi basıldı da. Yuvan da basılmış. Meslebi Kültür Bakanı tarafından basıldı. Bir zaman çok büyük ebatta, bir de daha küçük ebatta basıldı. Benim büyük alacaklığımı koyacak yerim yok. Daha küçüğünü aldım ama koyadaki baskı aynen. Renk de aynı. Divan da basılmış şunu Her mevlimin evinde hiç değilse bir, bir ney bir, bir, yani, bir, bir meslebi bir divan bulunmalı derim. Nasıl bir Kur'an bir meslebi bir divan. Kur'an her yerde Mestevi divan, ya, ne? Güzel, ya güzel, Mevlibinin evinde bulunmalıdır derim. Neyi çalmasını biliyor musun? Mestevi kaçırdınız ama divanı toparlayabilirsiniz. Hmm. Belki de taktiklik müdür değil mi? Onu size Serkan öğrenecek. Mestevi ummanına dalınca tamamen değişmiştir. Bu noktayı yine kendi mesleğilerinden dinleyelim. Sureta derviş olan, görünüşte derviş olan Arif'in irfanının zekatını nasıl tadar? İrfanın zekatı olur mu çocuklar? Bir kişinin, tevbenin, daha sonra edepli bir insanın zekatı olur mu? Meslevi manadır bir şeyi değildir. Mesela manadır. faal etim faal faaliyet değil. Deminkini ben de daha başka bir şey söyledim. Sevgilim bana diğer neler söylüyor söyle, ben hala da faal etim Hani var ya aruz dediğim ya faal falan var ya. Oyun. Ben ona, onun onun kişindeyim hayatımda mesleği tersine o o kadirdir. Sekiz, sekiz, dört, dört meslebi diyemiyorum. Dört, dört kaybettim. Dört teşebi, dört teşebi zannederim. Dediğim öyle mi ya? Şimdi sonra Mevlana şiirin vezin ve kafi endişesi altında kalamayacağını aşağıdaki de apaçık ifade ediyorlar. Ben kafiye endişesindeyim. Evet. sonra heceleri birbirine tuttu, ses bakımından tuttu. Ben sevgilim ise benim idarımdan başka, benim yüzümden başka hiçbir şey düşünme diyor. Yani faaliyet fiilatını bırak da diyor. Sadece benim yüzüme bak diyor. Beni düşün, beni düşün. Benim varlığımın için diyor. ''Ey kafiye endişesi içinde kalan, rahat otur, benim nazarımda sen bir devlet kafiyesisin.'' ''Sen ancak şan peşine koşan bir şairsin.'' der. ''Devlet ve Harf yani söz nedir ki? Sen onun endişesi içerisindesin.'' Bir yazanlara söylüyor, şairlere söylüyor. Harf ne oluyor? O, zümbağının etrafındaki diken gibidir. Yani, Bağ dotu yüzümlerden meydana gelmişse şiirde, harflerde meydana gelen bir şey. Ben harfi de sesi de kaldırdım. Ta ki bu üçü de sizin, seninle dem çekiyor. Dem çok manaya gelen bir kelimedir. Burada e, yazdım onu da. Kan, nefes, işki, an, vakit, saat, zaman. Bunun hepsi de yerinde kullanıldığı yeri mana, manalarından bir kelime. E, e, Çiçayın demi deriz. E, Şanı benden gidecek. Yani kokuş ne ses dami kepiye değilmez Yani dem bu kadar geniş. Allah o zaman kelime. Burada diyor ki hazırlayana. E, ben harfi de sesi de kaldırdım. Ta ki bu üşüde olmaz dedim. Seninle dem çeki. Allah seninle dem çekeyim. diye. Şimdi bu kelime bulamak. Yani anlaşılmayacak ne demek istediyim. Yani harp ses ve söz hakikaten hakikaten ince perde. Kul ile Allah arasında olan maniyalar. Perde Allah'a ulaşmak çok çalışmayı gerektiren şeydir. Bu perdede tek tek tek tek kalp atak Atabilirsin. Biraz suretlerdir. Sana tamamen vasıtası olarak ulaşmak ve dev çekmek için bunun için bunun içinde kaldırıp attım. Bilgi, ilmi, ben hepsi sadece senden başka başa kaldım. Yine div divan-ı keberlerinde Şurasın bu bu bu bu bitiyor. Şiir ne oluyor ki ben ondan yap edeyim? Şiir ama kendi şiiri atmış çok kuvvetli bir şiir. Bu o büyük şeylere de hiç meryem vermiyor kulak Kendi o büyük büyük güçlü değer vermiyor. Benim bir başka fen ve <gülüyor> vardır ki o şairlerin fenlerinden başka bir başka bir kuvveti gücü var ki bu şairlerin şiir kudretinden çok daha farklı başka bir diyoruz. Görüyor ki veşt ve istirak veşt ve istirak tazobda son noktalardır bunlar. Tazobun tepemortalarıdır. Ee, İstirakın derinlikleri veş ve istirak tamamen dışarıda bırakıp coşkunluk hali denizde boğulmak hali veş ve istirak görüyor ki veş ve istiraka derinlikleri içinde afrika karşı karşıya kalan bir toplu için şiirin ne kıymeti vardır ...Hadi Mevlana için, veyahut bu makama ermiş diğer insan için, şiir falan bir şey diye Buna bir vasıtada değil, evet. sonuca varmak için kullanılan bir vasıta, başka bir şey değil. İnsan suretten sırılıp, mana olduğu zaman kelime ve harf ortadan kalkar. Mana düşünme. Bundan oradan kalkar, e, harfmış bu artıklar, bizim için belki çok bir şeyler var, gerimeyi kullanmayayım da, bunu kullanın daha güzel falan deriz ama, onun üstüne şapak olsak daha güzel de koymasa daha çirkin gelir ama, onun için böyle bir şey mevzu mevzuması. O, işin özünlüğü manasında. İnsan orada durur. Anlatmak da yapabilir Konuşamıyorsun, o halde bir şey anlatamıyorsun. Konuşamıyorsun. Söz de ortaya kalkıyor. O da bir mana ifade etmiyor. İşte Mevlana'da ilim ve sanatın yarı aydınlık şüpheli mütevelli. Tereddüt var. yani var mı yok mu öyle mi böyle bir diyet tırtılt yolun üstüne değil, bir zat aradığını bulmaz bir mutmain eriştiği vahdet aliminde her an yükselmekte olan bir arif olduğu için hiç durmuyor. Dedi ki en başta kelime en başta, dersin en başta, insan terakki etmek için programlanmış. Tabi atan Bunu bugün beğenmezsen yarın daha güzel arıyorsun. Bir elbise istersen bugün bir yarın daha güzel bir araba alıyorsun ya yani daha güzel çıkıyor araba alırsan. Bir şimdi bir cep telefonu değiştiren için içinde. Neyse. Ee, olan bir arap için onun tarifeye sığmayan yüksek masrafiyetlerinden şiirin, ilmin lisanı anlamakta acizdir. Yani maddi olan şeyler anlatma dil bile lisan bile hakikate kalıyor ve nihayet o ancak ve ancak bir hakimi ilahidir hadi Mevlana hakkında söyleni en son şey bu hakim ilahi Allah tarafından gönderilmiş bizlere bir to gönderilmiş bir insan bugünkü mevzu Ba bir dedi de, şimdi Mevlana ve ne o diyaletizmin bir felsefe bu. Eee Adem ve Adem bu gelmiş olan büyük filozoflarla, Hazreti Mevlana'nın vahdet-i vücut ukayg sesi bu uzun dedik derin bir bahisti. Buraya set yapmaya başlamayacağım. İnşallah kısmet olursa haftaya başlarız. Göster ama vahdet-i Hadi Hazreti Mevlana'daki vakti Vücut İremci'yle ondan sonra bugün hatta gelmiş büyük bir filozoflara gerek ta eski Yunan çağından gerek yakın zamanlara kadar gelmiş olan büyük bir filozoflara kıyaslamazsın ya yani fikir var bu bir mevzu Vakil Vücut bugün gibi her yerine onları anlatacağız ve bu bunu şimdi belki bize bu yani niye anlatıyorsun ya nasıl bu tarihe, din ve askerlik talimi gibi en başta ben ya sadece yapmak olan bir şeyleri bilmek kadar fayda askere ortaya çok lazımdır. E, diyor dedim kural diyor askerlerin çoğu bu konumda bulunmuş kurulmuş derler. Topumluyum ki şey var. Askerde yattıysa ama hiç aya, ayağını kaldırmaması lazım. Ayakını yerde bırakması lazım. Bizim Mehmetçik yattıysa kendini yere yattıysa ayak kalkıyor avaya koruyorda buluyor. Mehmetçik. Onun için yani e, Dünya şeyleri Hazreti bunların onları anlamak bakımından daha ileride şüphelere şüpheli bir iş yapmak için bilmemiz, <gülüyor> anlamamız <gülüyor> lazım. Hak diye inşallah Adi Mevlana, ona bugüne kadar gelen zaman içerisinde geçen felsefi anlay anlayışı ve bunun vakti birçok da biraz Adi Mevlana'nın vakti birçok anlayışıyla onun bir, bir gibi durumu lantı tebrik ederim. İbn Arabi ağretler kıtasındaki yerde geçen bir söz sorarım. Ağrı için bir yol ve benzeri işte, anlattığınız hani veşhayi İbn Arabi'nin ortasında geçiyor. şimdi, şimdi hadi e, eee e, e, bir, bir çok aynı e, zamanda bir toplum hali alışmak yaşamış yaşamışlar. Orada beş tarafın hepsi orada var. Ondan sonra şey, şeyi e, Küsus var. Küsus'u okuyun. Orada da bunlar. Partiler biraz onun örtüsü çok. Onu okuyun. Üret ve kitap çok geniş. Evet, i̇şte, çok geniş. Orada da, çok geniş. Ee, Mümkün anı adet, dedim ya şey var dedi, sistemi toplamış, baraya koymuş. Bütün dağınlık ya. Siyahat öğretikleri çekilmiş ya, aynı mevzuya alt tane için takılıyor. Yani işte. Onlar şaşıyor, şu aynı aynı şey söylüyoruz ama kelimeler ayrı ayrı ama hepsi doğru. Hepsi doğru. Yazık <gülüyor> Var mı çocuklar bulmak için şükürler, bir soracağınız, merak ettiğiniz anlaşılmıyor, şeyler var mı? İnşallah bir şey de alacağız. Öpükle bırakacağız. Kutu da, alacağız, kutu da bu arada kısmet olsa, onlar arasında bizim kendi yolumuza ait bazı kitaplar var. Onlar da bunun aslında sipariş